و شر الأمور محتساتها وكل محتسة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار وضع ترم قازش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahın selamı, rahmeti ve bereketi olsun.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 Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bir hadis-i şerifinde men yuridillahu bihi hayran yusakkihu fid din Allah Azze ve Celle kimin hayrını dilerse kime hayır vermeyi murad ederse onu dinde anlayışlı kılar buyuruyor aleyhissalatu vesselam. Ve insanların dinde anlayışlı kılmalarını sağlayan meclislerden bir tanesi nedir? Şu anda işinde içinde bulunduğumuz ilim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 alimlerin, peygamberlerin varisleri olduğunu açıklıyor. Peygamberler asla ve asla ne bir altın ne bir dinar miras olarak bırakmazlar. Peygamberlerin bıraktığı nedir? Ancak ve ancak ilimdir. Miras olarak bıraktıkları. Ve her kim onu alırsa hakikaten büyük bir şey almış demektir. Peki kimlerdir o Rabbani alimler? Ve bu dersimizde inşallah o Rabbani alimin kimler olduğunu ve kimlerin alim olmadığını anlamaya çalışacağız inşallah. Kardeşler, alim dediği zaman ne anlaşılması gerekir? İlim sahibi, bilen, bilgili, belli düzeyde bir bilgi birikimine sahip ki Arapçada alime fiilinin ismi, faili olan alim. Kişi. Bu sözlük manası. İslam dininde alim denildiği zaman ne anlaşılması gerekir? Başta Allah'ın kitabı, Kur'an-ı Kerim'i ve daha sonra Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın sünnetini bilen <gülüyor> ve diğer İslami ilimlerden gerektiği şekilde haberdar olup ileri seviyede bir bilgi birikine ulaşmış kimseye denir alim.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 Yani alim o kimsedir ki konuştuğu şey ancak Allah Azze ve Celle'nin kitabından ve Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın sünnetinden olması şarttır. Ve yine İslam toplumunda alimin, bir alimin, Rabbani bir alimin en önemli görevi El-emru bil-me'ruf ve nehyu anil -munkerdir. İnsanlara iyiliği emretmek ve insanlar yine kötülükten yasaklamaktır. Ki peygamberlerin biliyorsunuz en büyük görevi, görevlerinden bir tanesi buydu. Ki peygamberlerin varisleri olan alimlerin de yegane baştaki görevlerinden bir tanesi budur. Yine alimin toplumda Allah'ın emir ve yasaklarını tam anlamıyla uygulanıp uygulanmadığını yine yöneticilerin Allah'ın hükümlerini uygulamada titiz davranıp davranmadıklarını kontrol edip bu hususta yöneticileri uyanması gerektiği gibi bu konuda halkın da dikkatini çekmesi gerekir. Yani alim, bir ümmetin ileri gelen şahsiyeti demektir. Alim, her hususta Allah'ın hizmetini koruyandır. İslam'ın hakimiyet için gayret sarf eden Allah'ın hükümlerini uygulama hususunda ihmalkar davranan yöneticileri her zaman hak yola çekmeye çalışan kimsedir alim. İslam aliminin Allah'ın emirlerini çiğneyen yöneticilere yaltaklık eden İsrail oğulları alimlerinden ayrı bir özellik taşıması ve İslami izlesinin bir gereğidir. Bu tavır İslam aliminin takılması gereken bir tavırdır. Yani bir İslam alimi, alimi, Rabbani bir alim, hiçbir zaman birilerinin isteği üzere fetva veren veya birilerinin yaptığı bir şeyi dindenmiş gibi, İslam'dan olmayan bir şeyi İslam'dan gösterme gibi bir çaba gayreti asla asla olamaz bir İslam aliminde. Yine İslam alimi, heva ve hessine uymayıp, kendi azlıları istikametinde dini ilavelerde bulunan kimse değildir. İslam bu çerçevedeki alime büyük değer vermiştir. İslam alimin izzet ve haysiyetini korumuş ve onu gerçekten büyük bir makama çıkarmıştır. Ki Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de innemâ yahşallâhe min ibâdike'l-ulemâ'u Gerçekten Allah'tan en çok korkanlar alimlerdir buyurmuştur. Ve yine Allah Azze ve Celle <Sessizlik> Eğer bilmiyorsanız bilenlere yani ilim ehline alime sorunuz buyurarak bu Kur'an-ı Kerim'in Allah Azze ve Celle'nin ilme dolayısıyla alime verdiği değeri açık bir şekilde göz önüne sermiştir. Allah Azze ve Celle. Ve yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü da birçok hadis-i şeriflerinde ne yapmıştır? Alimleri övmüş ve en çok övdüğü alim de ilimli ilmiyle amel eden kimse olmuştur. Şimdi insanları ilimleriyle ilşad edip onlara ilmini duyuran kimseyi Allah Azze ve Celle toplum içinde de sözü dinlenir bir kimse yapmıştır. Buna karşılık ilmiyle dünyaya talip olan alimleri de Allah Azze ve Celle Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam tarafından bu kimseler yerinmiştir. Müslüman daima Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın dua ettiği gibi Allah'tan dünya ve ahiretiyle alakalı yarandı ilim ister. Çünkü insanların en hayırlıları alimlerin en hayırlılarıdır buyurmuştu Allah Resulü selam. Ki başta söylediğimiz gibi muhakkak ki alimler peygamberlerin varisleridir buyurarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam alimlerin toplumu yönlendirme hususunda peygamberlere vekil ve halef olduğunu beyan etmiştir. Yine i̇bn Mesut'tan Mesud'dan gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki Allahu Teala kıyamet gününde alimleri toplayarak buyuracak ki ben sizler için sırf hayırı murad ettim. Bunun için de kalplerinize hikmeti koydum. Haydi girin cennetime işlediğiniz kusurlarınızı bağışladım buyurur Allah Azze ve Celle. Şimdi kardeşlerim ilmi bir seviyeye sahip olan alime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 Allah Azze ve Celle'nin dinine davet ediyorsa, Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini yaşamaya davet ediyor ise, o alimin sözünü dinlemek nedir? Sizin için farktır. Tabii ki Hakk'a davet ettiği müsteccel. Allah'ın razı olmadığı, Allah Azze ve Celle'nin emretmediği, dinde olmayan bir atı tavsiye eden bir alimin de, kesinlikle ve kesinlikle tavsiyesine de ne yapılmaz? Uyulmaz.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 Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine davet eden alimler bulunduğu müddetçe o toplum ayakta kalır. Ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde İsrailoğulları diyor neden helak oldu bilir misiniz diyor. Bir adam birisinin yanında geçerken onun dine aykırı olan münker bir fiil işlediğini görür diyor. Ve ona der ki falan böyle yapma dinimiz bunu yasaklıyor der ve geçer gider diyor ertesi gün veya diğer yanına diğer bir seferinde yanına uğradığında aynı şeyi yaptığını görür. Yani o mülkeri işlediğini görür, yatağı işlediğini görür. Ama bu sefer hiçbir şekilde bir söz söylemez. Yani nasıl olsa ben onu uyardım. Bu görevi ben e, üzerimden attım gibi bir fikre kapılarak artık onu bir daha uyar, uyarmaz. ve bununla birlikte uyarmadığı gibi onunla sosyal yaşantısına devam eder. Ve ondan sonra diyor Allah ne yaptı? Onun da kalbini ona çeviriverdi. Ve böylelikle diyor İsrailoğulları helak oldu. Ki Allah Resulü aleyhisselatu vesselam muhakkak ki alimin ölümü İslam'da açılan bir gediktir diyor. Başka bir hadisinde alimin ölümü alemin ölümüdür. Buyurarak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 Zikir ehline soru buyurarak yani burada zikir ehlinden de kastın ilim ehli olduğunu ne yapmıştır? Bildirerek başta ilmin ne kadar e, önemli olduğunu beyan etmiştir. Ki dinimiz İslam buna büyük önem vermiştir. Ki ilmin zıttı nedir? Cehalettir. Şimdi İslam'a göre ilim ve hikmet müminin kaybolmuş malıdır. Onu alması, bulması gerekir.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 فَلَا تَكُمْ مِنَا جَاهِلِينَ <gülüyor> Sakın ha, cahillerden olmamıyormuştur. Yani ilmi ne kadar övmüşse, Allah'tan en çok korkanların, alimler olduğunu, ilim ehli olduğunu bildirmiş, bunun zıttı olan cehaletten de kesinlikle ve kesinlikle Allah Azze ve Celle bizleri sakındırmıştır. Ki, biraz önce dediğimiz gibi, Allah'tan en çok korkan, alimlerdir, ilim ehlidir buyurarak bunları övmüştür. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ilmin her çeşidi övülmüş. Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? buyurarak Allah Azze ve Celle ne yapmış? هَلْ يَسْتَوُوا yalemun يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ yalemun. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? buyurarak ilmin değerini yükseltmiştir. Ki İslam ilminin İslam ilmin alimin ve ilim yolcusunun İlim talebesinin değerini yükseltmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Allah azze ve celle Allah içinizden iman edenlerle kendilerine ilim verilen, verilenlerin değerini yükseltir buyurarak ne yapmıştır? Onların değerini yükseltmiştir. Şimdi ilim talebesi ile alakalı, ilim talip e, talebi, ilim talep eden kimse ile alakalı Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam bakın neler söylüyor. İlim tahsil etmek maksadıyla bir yola giren kimseye Allah Teala ona diyor cennet yollarından bir yol açar. Melekler ilim tahsil edene karşı memnuniyetleri ve tevazuları sebebiyle kanatlarını onun için geler. Göklerde ve yerde olan her şey hatta su içindeki balıklar alim için Allah'tan bağışlanma diler. Alimin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 İslam'da ilim Allah'ın rızasını kazanmak ve amel etmek için öğrenilir. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam her zaman duasında Allah'ım bana öğrettiklerinle beni faydalandır. Bana fayda sağlayacak ilim öğret, ilmimi artır diye dua ederdi. Ve yine faydasız ilimden sana sığınırım Allah'ım diyerek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dua zikretmiştir. Görülüyor ki kardeşlerim dünya ve ahiret saadetinin ilmi nedir? Anahtarı ilimdir. İlim amellerin en faziletlisidir. Ki yukarıda zikredilen emir ve sözlerin nişanesi İslamiyetle ilim birbirinden ayrılmaz iki şey olmuştur. Dünya ahiretin tarlası ve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 her türlü ah ahlaksızlıklardan temizler. İnsanları temizleyerek güzel, güzel ahlaka kavuşturur ve ahiret yolunun o kimse için aydınlanmasını gerektirir. İlim, Allahu Teala'nın kemal sıfatıdır. Peygamberlerin ve meleklerin peygam şerefi ilimden gelmektedir. Allah'ın huzuruna ilimle gidilir. İlim, tek başına faziletin de kendisidir. Alim ise, bilmeyen kalabalığa gerçek ve doğru yolu göstermesi olması bakımından Rabbinden sana indirilen gerçekleri, insanlara bildir ilahi emrine uyan peygamberlerin izinledir. İslam fıtrata, insanın yaratılışına, yaratılışına en uygun bir din olduğu için bütün Müslümanlara ilmi fark kurmuştur. Yani bu her Müslümanın muhakkak bilmesi gereken bazı ilimler vardır ki onu öğrenmesi üzerine farzdır. Ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ilim tahsil etmek her Müslüman erkek ve kadına farz ve duyurarak ilmin önemini dile getirmiştir. Kardeşlerim peki niçin ilim öğrenmek zorundayız? İlmin değerini bilmek için cahillere bakmak gerekir. Cehaletin getirdiği şeylere bakmak gerekir. Dedi ki eğer küfrün ne demek olduğunu, şirkin ne demek olduğunu bilirsen küfürde ve şirkte ne yapmazsın? Vuku bulmazsın. O yüzden ne yapmak zorundasın? Cennetine, cennin, Allah Azze ve Celle'nin cennetine gitmek istiyorsan ilim öğrenmek zorundasın. İlmi de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 faydasız ilimden sana sığınırım buyururdu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve yine duasında Allahım fayda vermeyen ilimden kabul edilmeyen duadan, korkmayan kalpten ve evet. doymayan nefisten sana sığınırım buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Peki ilim var ama faydasız ilim de var. Ne demektir faydasız ilim?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 Ve içinizde bulunduğunuz kötü durumlarını öğret e, sizden gidermiyorsa o ilim faydasız ilimdir. Sahibinin huyunu temizlemeyen ilim. Eğer insandaki ilim kendisini kendisindeki kötü huylarını temizlemiyorsa, gidermiyorsa o ilim faydasız ilimdir. Ve bilinmesine ihtiyaç duyulmayan ilim ve dinin tahsis etmediğin, caiz görmediği, tıpkı sihir gibi ilim de nedir? Faydasız ilimler arasındadır. Nitekim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ilim nedir diye sorulduğunda ilim amelin kılavuzudur buyurarak ne yapmıştır? Ee, ilmin amel edilmesi gerektiğini beyan etmiştir. Nitekim alim amil olmadı. Yani öğrendiklerini hayata uygulamadığı zaman onun ilmi onun için vebal olacaktır. Nitekim ümmetimin helakı fasık alimlerden ve cahil abitlerden olacaktır buyurur Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani bir yerde ilim, alim kimse insanlar içerisinde en şerefli en izzetli kimse olurken, olabilecekken ilmiyle amel etmediği zaman insanların belki de en alt seviyede ve Allah korusun yarın kıyamet günü cehenneme atılacak ilk üç kimseden birisi olacaktır. Allah Azze ve Celle bizi öyle olmaktan korusun kardeşlerim. İlmiyle amil olan kimselerden eylesin. O yüzden ilmiyle amel etmeyen ve ilminden yararlanmayan kimselerin hali sırtında su kapları olduğu halde çölde susuzluktan ölen devenin durumu gibidir. İlmiyle amel etmeyen hali. Amelsizlik bir fitnedir kardeşler. Ki bir sözde fielu ulema delilul cuhala denildiği gibi yani ilim adamları halkın örneğidirler. Alim ilmiyle amel etmediğinde cahil de öğrenmekten kaçınır. İnsanlar daima önlerinde önder bildikleri, alim bildikleri kimseleri taklit etmeyi severler. Ama ilim amil, e, amil e, alim olan kimse ilmiyle amel etmiyorsa nedir? Bu da onun için bir felakettir kardeşlerim. Bildiğiyle amel etmeyenler sayfaları ilimle dolu defter veya kitap gibidir. Başkasına karı olsa da kendisine asla asla karı olmayacaktır. Bileği taşı gibidir ki taşı bilir fakat kendisi kesmez. İğne gibidir, başkasını giydirir ama fakat kendisini daima çıplak durur. Lamba fitil gibidir, başkasına ışık verir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 bir değişiklik görülmüyor. İlim adamları ve bazı din adamları sadece mesleki görevlerini yapıyorlar. İslam'ın tarihi bir olay konumundan keramet masalları, hurafeler ve tartışmalar yığını gibi algılanmakla kurtarmak şarttır. İslam Allah tarafından Kur'anla tamamlanmış, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tarafından hayata geçirilmiş, ilke ve esasları belli olan hak dindir. O yüzden kardeşlerim İslam duygulu şekilde hatırlanacak nostalji bir hatıra değildir. Bir heves değildir. İslam yaşanılması gereken bir düsturdur, bir Hayır. hayat biçimidir. Onun bir tarihi olay gibi algılayanlar, gerçek ilimden nasibi olmayan sadece ve sadece ilim kalpazanlarından başka bir şey değildir. Yani Müslümanlık yalnız bilgi işi değil, iman ve salih amel işidir. İlim de imana ve salih amele götürdüğü nispetle faydalı ve faziletlidir. Eğer inandığınız ilim, bildiğiniz ilim sizi onu yaşamaya götürmüyorsa maalesef nedir? Yolcuyu gitmesi gereken yere yani gerçek kurtuluş limanına götürmeyen gemi çok güzel de olsa basit bir sistem başka bir işe yaramaz. Buna gemi de denmez kardeşler. Yani bildiğiniz, bildiğiniz ilim her zaman ve her zaman sizi kurtuluşa götürmek zorundadır. İnsan insan için marifet ve hüner yol göstermeye yarayan pusulayı cepte taşımak değildir marifet. Önemli olan nedir? Onu kullanıp doğru yola çölde kaybettiğiniz yolda ne yapmaktır? O cebinizdeki pusulayı kullanarak doğru yolu bulmaktır. Doğru yola ulaşmaktır. O yüzden ilim satırlardaki değil göğüslerde olandır denilmiştir kardeşlerim. Evet. Senin hayatını düzenlemeyen seni hakka iletmeyen Üzerinde eseri görülmeyen ve İslam için olmayan ilimde hayır yoktur kardeşlerim. Bilginin papağan gibi hafızı ve hammalı olmak boşuna yorulmaktır. Ortalıkta bu kadar kitap ve araştırmacı yokken ortada hakiki ilmin özü ve şimdikinden daha güzel, daha Müslümanca bir hayat vardı kardeşlerim. Sahabi i Kiram kutlu elçiden yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden ilim ve özellikle de halleri ile somut ve gözle görülür bir Müslümanlığı yaşıyor ve temsil ediyordu. Peygamber canlı bir Kur'an onun ashabı Allah hepsinden razı olsun küçük Muhammed'lerdi. Bir rivayetleri varsa bin halleri ve o kadar da amelleri vardı. Sözleri az fakat amelleri çoktu onların. Kur'an, Kur'an'ın itikatta hedefi iki şey üzerinde yoğunlaşmıştır. Bunlar ilmi tevhid ve ameli tevhiddir. Allah Resulü bu iki tevhidi, yani ilmi tevhidi ve ameli tevhidi sağlamlaştırmak için gönderilmiş. Diğer peygamberlerin daveti de gene bu iki tevhid düzenli olmuştur. Çünkü saadet manevi Kemal nedir? Ancak bu iki şeyle gelir. Faydalı ilim ve salih amel. Zaten biliyorsunuz, surede insanlar hüsrandadır. Ancak iman edenler ve salih amel işleyenler. Ve her zaman Allah Azze ve Celle muhakkak salih ameli ne yapmıştır? Zikretmiştir. Çünkü ilmi tevhid, faydalı ilim, ameli tevhid de salih ameldir. Faydalı ilim, Allah'ı bilmek. Salih amel de Allah'ın emri gereği hareket etmektir. Faydalı ilim, iman ile peygamberin haber verdiği şairleri tasdik etmek, Samih, salih amel de ortağı olmayan tek bir Allah'a kulluk ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a itaatdir ki İslam dininin aslı da işte budur kardeşler. Bize düşen Müslümanlığı gaye edinmek ve onu hayatın mihveri saymaktır. Artık bize gereken Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyaya bıraktığı miras ile kalbimizi huzura erdirmektir. Ki hadiste denildiği gibi, zikrettiğimiz gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne bir altın ne bir dinar bırakmış. Fakat bizlere Kur'an'ı ve kendisinin sünnetini bırakmıştır ki o da nedir? Yaşanması gereken bir dindir. İnsanın övünçle aldatıcı bir güvenle taşıdığı dünyada bile tek bir şeye yaramayan diploma etiketten, tehlikeli ve faydasız bir yükten ibarettir. Artık o bilgisi bir silah ama yalnızca imha ve intihar etmek için kullanılacak bir silahtır. Bu bilgi ve onun taşıyıcıları delaletin hamili hakikatin katilidirler. Onlar sırat-ı müstakimin önünde eşkıyadırlar. Yani Rabbani alimlerin zıttı olan ulema usu dediğimiz kimseler. Yani bunlar nedir? Kötü alimlerdir. Ki onlar ilmiyle amil ve bir alim olamayıp sadece bilgi yüklü eşeklerden başka kimseler Değillerdir kardeşlerim. Ki Kur'an-ı Kerim'de bunlar eşekler ve köpekler olarak zikredilmişlerdir. Ki biliyorsunuz hayatım, dünya hayatında da eşekler olsun, köpekler olsun pek de sevilmeyen, hoş karşılanmayan e, hayvanlar arasında zikredilmiştir. Kardeşler, muvahhit bir alim canını ve malını Allah için verir. Ama İslam dininden tavizi asla vermez de. Onun katıksız imanı ve kendisiyle amil olduğu ilmi bunu engeller. O sadece ve sadece Allah'tan korktuğu için başka hiçbir şeyden korkmaz. Onu Allah'tan başka hiçbir şey korkutamaz. O devamlı kendisinden faydalanacağı ilmi öğrenir. Onunla amel eder ve diğer insanlara da bunu öğretir. Bir anne ve babanın evladından sorumluluğundan daha çok alim ümmetten sorumludur. Kendi yaşadığı toplumdan sorumludur. Bir anne ve baba nasıl ki çocuklarının sahatinden, hasta olduğunda tedavisinden ve ameliyatından, eğitiminden ve öğretiminden, edep, terbiye ve güzel ahlakından, iktisadi hayatından ve ümmet, ümmet içerisinde onun edep ve ahlakından sorumlu ise bir alim de ümmet için aynı şeyleri taşımak zorundadır. Çünkü ümmetin genel velayeti mutlaki ve mücahit ulemadadır. İslam'ın alimleri ümmetin sağlığından, hastalığının sıhhatli tedavisinden, ekonomisinin helal üzere devam etmesinden, yabancı unsurundan, temizlenmesinden, düşman saldırısından, korunmasından, eğitim, öğretim, edep ve güzel ahlakı olmasından sorumludur. Ve bir alimin bütün bu şuurlar içerisinde dini tahsilini gerçekleşmesi ve topluma o gözle bakması gerekir. Eğer bilgi yükle kişiler ümmete rehberlik yapmıyor ve onların detleriyle ilgilenmiyorlarsa onlar gerçekten alimler değillerdir. Alimler Allah'tan gereği şekilde korkar ve kendilerine yükletilen sorumluluğun idrakinde oldukları için vazifelerini yerine getirirler, getirmek zorundadırlar. İmanı sağlam bir şekilde ilmiyle alim olmayan kişiler sadece bilmekten dolayı amil olamazlar. İmam Ahmed bin Ahmed bin Hamdun rahimullah bu ümmetin, ehlü sünnetin alimi olarak bilinir. Kendisi Kur'an'ın mahluk olup olmadığı meselesinde, Kur'an mahluk mudur, Allah'ın kelamıdır meselesinde gerçekten büyük bir fitneye uğramış. Kur'an Allah'ın kelamıdır, mahluk değildir dediği için hapse atılmış, dövülmüş, işkenceye uğramış, hatta öyle dövülmüş ki zincirlerle etinden diyor bir parça kesildiği zaman artık onun kesildiğini hissetmiyordu diyor. İmam Ahmed bin Hanbel diyorlar ki ey imam gel şu kelimeyi söyle ve kurtul canından olacaksın. Ve hapishanede İmam Ahmet bin Hanbel diyor ki dışarıya bak ne görüyorsun. Binlerce insan toplanmış hapishanenin etrafına ve o imamın, ehl Sünnet imamının ağzından çıkacak bir tek kelimeye bakıyorlar. Ben diyor bunca insanı bir sözümden dolayı sattıramam diyerek Ne yapıyor? o her türlü işkenceye sabrediyor. İşte hakkani, razlani alim budur kardeşler. Kendi pahası yani yaşamının pahasına da olsa, dövülse de, sürülse de işkence de görse haksızdan asla asla ne yapamaz? Ayrılamaz. Çünkü o insanın ağzına bakan, o alimin ağzına bakan nice insanlar var kardeşlerim. O yüzden bizler alimlere tabi olan kimseler olarak ve ilim talebeleri olarak dili alim ama kendisi münafık kimseler istemiyoruz. Alim dediğimiz zaman ne olacak? Alim Rabbani olacak. Kendisini ümmetin önünde siper edecek. O yüzden alim dediğimiz zaman gerçekten ümmetin önünde siper olan ve onların her türlü dini sorumluluğunu taşıyan kimse olmalıdır. Allah Ahmet bin Hazret Rahimullah'tan razı olsun. Amin. Ebu Derda radıyallahu diyor ki, öğrenci olmadıkça alim olamazsın. Kendisiyle amel etmedikçe ilimden dolayı amil, alim olamazsın diyor. İbn-i Nubarek rahimullah ise diyor ki, alim okumaya devam ettiği müddetçe alimdir. Ne zaman alim olduğunu zanneder ve ilmini artırmaktan vazgeçerse işte o zaman cahil olur. O yüzden kardeşlerim alim kimse her zaman okuyan kimsedir. İlmini her zaman artıran kimsedir. O yüzden Allah Resulü aleyhissalatü vesselam iki kimse, iki hırslı kimse vardır ki bunlar asla asla doymazlar diyor. Birincisi nedir? Dünyaya talip olan kimse, dünyaya hırslı olan kimse, dünyaya tamah eden kimse. Ademoğlunun diyor bir vadi dolusu altını olsa ne yapar? Bir vadi dolusu daha altın ister. İki olsa üç, iki olsa dördüncüyü ise Hiçbir zaman gözü doymaz diyor. Ve onun Adem oğlunun gözünü ancak bir avuç toprak doyurur diyor. Onun hırsı hiçbir zaman bitmez dünyaya. Bunun hiçbir zaman doymaz diyor. İkincisi de nedir? İlim talebesidir diyor. Hiçbir zaman doymaz diyor. Ne kadar öğrense daha çok öğrenmeye hırslıdır diyor. Hiçbir zaman bunun hırsı bitmez. Her zaman bir öğrenme hırsı vardır. Yine İmam Hasan el-Basri rahimahullah da diyor ki ilim sahipleri dışında olan insanların tümü helaka uğramışlardır. İnsanların tümü helak içindedir ancak alimler müstesna. İlim sahibi olanların da yani alimlerin de amel edenleri dışındaki helaka uğramışlardır. Amel edenlerin de ihlaslıları dışında kalanlar helaka uğramışlardır. İhlaslılar ise büyük bir tehlikeyle karşıya karşıyadır. Eğer ilim ehli değilsen, ilim ehli ama ilminle amel etmiyorsan, ilim ehli ilminle amel ediyorsun ama ihlaslı değilsen, o zaman gene ziyanda demektir. Üçün de varsa, tıpkı Ahmet bin Hanbel'in başına gelenler gibi her türlü musibete nedir? Uğrayabilirsin demektir. Yani bu ne demektir kardeşlerim? Peygamberlere bir bakın. Peygamberlerin varisleri kimler? Alimler. Peki peygamberler işlerinde öldürülenler var. İşlerinde ne var? Kavmi tarafından işkenceye maruz kalanlar var. Kendi yurtlarından çıkartılanlar var. En yakın Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ı düşünün. Kavmi onu topraklarından kovmadı mı? Taife gittiği zaman Çocuklar ve deliler tarafından taşlanmadı mı? Hendek savaşında mübarek dışı kırılmadı mı? Böyle alnı yarılmadı mı? Ve daha birçok ve daha dünyadayken yedi çocuğundan altısı ne yaptı? Daha dünyadayken vefat etti kardeşler Bu gerçekten bir insanın sabretmesi gereken zor şeylerdir. Ki ulul azim dediğimiz peygamberlerden bir tanesi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Eğer alim de, Rabbani bir alim de hakikaten o peygamberlerin varisleri ise ne olacaksın? İlim varsa, amel varsa, ihlas da varsa bütün bunlar senin başına gelecek demektir. Ki bu Allah'ın sünnetidir. Bunlara hazırlıklı olacaksın. Hiçbir zaman ümmeti satmayacaksın. Demek istiyor. Seher Rahimullah da diyor ki İlmin hepsi dünyalıktır. Ahiret için olanı kendisiyle amel edilendir. Amelin hepsi havadır. Ancak Allah rızası için olan başkadır. Eğer ilim ahiret içinse işte gerçek ilim odur. İnsanlar hep ölüdürler. Yalnız alimler ölü değildir. Alimler de sarhoşturlar. Yalnız amel edenler müstesnadır. Amel edenler de aldanmıştır. Yalnız ihlas ile amel edenler başka? İhlas ile amel edenler de neticeyi bilinceye kadar korkulatırlar. Onlar da yarın Allah Azze ve Celle'ye karşı neyle kendisini muamele edeceğinden emin değildirler. Yine İmam Hasan el diyor ki rahimahullah, sorumluluğunun ve vazifesinin şuurunda olan müttaki alim şahsiyet için şunları beyan ediyor. Akıllı ve alim kişi odur ki ...dünyasını harap eder ve harap ettiği dünyanın enkazı üzerine ahiretini inşa eder. Ahiretini harap edip de bunun enkazı üzerine dünyasını inşa etmez. Yine İmam Hasan el-Basri rahim Allah diyor ki, ''Hakikaten kişi ilimden bir konuyu elde edip, onunla amel ederiz de bu, onun için dünya ve içindekilerin kendisinin olması sonra da bunları ahiret yoluna vermesinden daha hayırlı olurdu. Önceki, önceleri adam ilim tahsil ettiği zaman bunun tesirinin onun basiretinde, huşuğunda, dilinde, elinde, namazında ve zühdünde görülmesi gecikmezdi diyor. Yani bir adam ilim mi öğrendi, hemen onun neticesi az da olsa yaşantısında, ibadetinde hemen ne yapardı? Tesirini gösterirdi diyor. İlmin felaketi de onu terk edip onunla amel etmemek onu unutmaktır diyor. İlim ehli olmayana rivayet edilip öğretildi mi kaybolup gider böyle bir hareket ilmi zayi eder. Ehli olmayanların yanında oldukça hayra değil şerre kullanılır. İnsanlığın faydasına değil zararı için harcanır. O yüzden kardeşlerim Allah Azze ve Celle bizleri ilim öğrenen ilmiyle amil olan, ilmiyle amel eden ve ihlaslı olan kullarından eylesin. İlim tek başına bir şey değildir. Evet ilim öğrenmek zorundayız. Ama eğer ilminle amel etmezsen, o amelinde de ihlaslı olmazsan yarın Allah korusun cehenneme atılacak ilk üç kişiden bir tanesi de alimdir. O kişi siz olursunuz. <gülüyor> Ki Allah Azze ve Celle onu huzuruna çağırdığında ey kulum ben sana ilim öğrettim ne yaptın? kul der ki diyor alim kişi ya Rabbi ben senin dinini gece gündüz insanlara anlattım ve Allah azze ve celle kezet yalan söyledin sen bunu niçin yaptın sırf insanlar sana alim desinler ne kadar da bilgili desinler diye bunu yaptın sen bunu öğrettin ve bunu insanlara anlattın ki bu da sana verildi yani bundaki maksadın dünyalık bir karşılıktı ki bunun karşılığında dünyaya dünyadayken aldın der Allah Azze ve Celle atın bunu cehenneme buyurarak yüzüstü cehenneme atılır. Allah Azze ve Celle bizi onlardan eylemesin kardeşlerim. Bizi Rabbani alimlerin bulunduğu topluluklardan eylesin ve içimizden Rabbani alimler çıkarsın ki onunla hidayetini erdiği büyük kullarından eylesin bizleri. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Hakkı hak bilip, hakka tabi olan, batılı da batıl bilip, batıldan sakınan kullarından yenilsin. Bizleri merhametiyle cennetine koyduğu, koyduğu kullarından yenilsin. Sübhaneke Allah umur <gülüyor> bi hamdik. Şehadu en la ilaha illa ente estağfiru fatiru bileyim ve akir <gülüyor> davana elhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Sorusu olan var konuyla alakalı. Hocam Ahmet bin Hamer ve Muharriye sürekli var mı varlık olduğunu olamaz Yok insanları... o zaman fitneler